Euz billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatü vesselam ala nebiyin'l muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemi'il enbiya'i vel murselin Kıymetli kardeşlerim bir İslam peygamberi olan Hazreti Nuh'un hayatından kendi hayatlarımıza iz taşıma gayretimizi bugün de inşallah devam ettireceğiz. Tabi Hazreti Nuh'u öyle hemen birkaç derste özetleyip geçebilmemiz mümkün değil. Bir büyük peygamberden bahsediyoruz. Uzun yıllara yayılan bir mücadeleden, bir azimden bahsediyoruz. Ve Kur'an'ın Çokça anlattığı, aktardığı bir peygamberden bahsediyoruz. Hatırlarsanız geçen ders doğrudan kıssaların anlatıldığı ayet sayısının 108 olduğuna dair bir bilgi paylaştım sizinle. Tabii ki sadece bu kadar değil. 28 sürede biz Hz. Nuh'a ait hatıraları okuyoruz ve daha neler neler üzerinde durulması gerekir bu noktada. Biz de bunların bir miktarını hiç değilse bu vesileyle burada aktarmaya beraberce anlamaya çalışacağız. Geçen ders size söylediğim bir bilgiyi hatırlatarak bugünkü derse başlamak istiyorum. Hatırlarsanız Hz. Nuh'un şahsiyetine ait Kur'an'ın bilgilerini toparlayıp onların üzerinden Hz. Nuh'la tanışma adına bir gayret verdiğimizde 20 tane özelliğini nazarlara verdik ayetlerden. O 20 özelliklerden bir tanesi de şuydu, Ahzab suresi 7. ayette geçtiği üzere Hz. Nuh ulul azm peygamberlerden biridir. Bir diğeri de Ankebut suresinin 14. ayetinde geçtiği üzere 950 yıl Kur'an'ın kullandığı ifadeyi kullananım 1000-50 yıl Uzun bir süre tebliğe davet, da devam etmesi. Bu iki ifadenin üzerinde biraz durmamız gerekiyor. Çok da fazla detaylandırmayacağım çünkü bugünkü konumuz baya geniş. Ama en azından ulul azım ifadesi bir Kur'an ifadedir. Hz. Nuh da eğer ulul azım peygamberlerden biri olarak kabul ediliyorsa bu Kur'an'ı ifadenin ne anlama geldiğini kavramamız gerekir. Bir diğeri olan 950 sene Hazreti Nuh'un mücadele etmesi ki Kur'an böyle bir ayrıntıyı başka bir peygamber için bize vermiyor sadece Hazreti Nuh için veriyor ve böyle bir ifadeyi eğer bize veriyorsa bunun üzerinde de biraz durmamız gerekecek onun için bu iki tane önemli şeyi size biraz hatırlatmak istiyorum ulul azim diye de söyleniyor ama doğrusu azımdır azm Sabırlı, gayretli, kararlı kimse demektir. Ulul azm dediğimiz zaman da bu sözlükteki anlamlara uygun bir biçimde sabırlı, gayretli, karar sahibi kimseler anlamında o peygamberler için kullanılır. Peki biz adını Kur'an'dan okuduğumuz ya da hadislerden bazılarından haberdar olduğumuz diğer peygamberler sabırlı, Azimli, kararlı değiller mi ki ulul azım deyince biz biraz sonra adlarını öğreneceğimiz beş peygamberi sadece anmış olalım. Hayır böyle bir şey yok ama burada bir şeyin öne verilmesi diğer peygamberlerde o vasıfların olmadığı anlamına gelmez. Eğer böyle bir şey öne veriliyorsa yani nazara veriliyorsa bunun anlamı şu adı anılan peygamberlerin mücadeleleri Tebliğ noktasında ortaya koydukları karşılaştıkları imtihanlar diğerlerine göre daha şiddetli. Diğer peygamberlere göre daha şiddetli olduğu için Rabbimiz onları ulul azım peygamberler olarak bizim nazarımıza veriyor. Ve biz Ahsap suresinin 7. ayetinde Şura suresinin 13. ayetinde ve başka ayetlerde de şu beş peygamberi ulul azım olarak okuyoruz. Hazreti Nuh. Hazreti İbrahim, Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Efendimiz hepsine binlerce kez selam olsun. Gerçekten karşılaştıkları davet ve tebliğ adına sorumlulukları, karşılaştıkları bu noktadaki imtihanlar, takatleri zorlayacak boyutta olduğu için onlara ulul azım diyerek onların üzerinden bu işin mesajları bize aktarılıyor. Biz Hazreti Nuh'u da bu çerçeveden biraz değerlendirmemiz gerekir ve buna göre bazı şeyleri anlamamız lazım. İkinci ifadeye gelelim. 950 sene tebliğe devam etmesi. Uzun bir süreç 950 sene ama Kur'an özellikle 950 demedi bize. Ne dedi? Elfe senetin illa kamsine amen. Bine elli kala binden elli çıkmış bir biçimde. Dokuz yüz elli deyip de geçebilirdi ama bunu da demedi bin de demedi. Binden elli eksik diyerek nazarlarımızı bir şeye dikkat çekti. Hal böyle olmasına rağmen buradaki kullanımın aslında özel bir mesajının olmasına rağmen bilmiyorum hiç denk geldiniz mi ben sizi şimdi öyle gereksiz bir bilgilere de sevk etmiş olmayayım. Ama şöyle bir baksanız bu ayet hakkında neler neler söyleniyor. Aslında Rabbimizin burada dikkatlerimizi çekerek tartışmayı sonlandırma adına bir bilgiyle bize bunu takdim etmiş olmasına rağmen sanki Rabbimizin bu maksadı tamamen ihmal edilecek de başka bir biçimde mesaj anlaşılacak gibi özel bir gayretle meseleyi başka türlü anlamışız. İşin o da acı bir tarafı ancak biz Burada bin eksi elli denmesi birkaç mesaja bağlı olarak böyle geldiğini anlarız ve onlardan birkaç tanesini burada zikrederiz. Nedir onlar? Bir tanesi şu bin sene deyip geçseydi bin sene kesretten mecaz olduğu için belki de kesretten mecaz olarak anlaşılacaktı. Ama burada mecaz yok burada bir hakikat var Allah bin eksi elli dediyse. 950'ye dikkat çekmesi içindir. Meşhur müf müfessirimiz Kadı Beydavi bunu tespit eder ve çok, çok güzel bir biçimde şöyle bir tespit ortaya koyar. Galiba bu tabirin seçilmesi tamamıyla sayıya dalalet etmek içindir. Sayıyı bizim nazarlarımıza vermek için. Aslında bitti söz artık. Konuşmaya bile gerek yok ama neticede çokça konuşulduğu için biz de bir iki cümle mecburen etmek durumundayız. Ayete dikkat ettiniz mi bilmem. Elfe senetin illa kamsine amen dedi. Elfe senetin bin sene illa kamsine amen elli yıl eksiği. Yıl sene Türkçede de kullanılıyor biliyorsunuz ve Türkçede bir fark yok. Yılda diyoruz sene de diyoruz. Sene kaç, yıl kaç aynı anlamlarda kullanıyoruz. Ama Kur'an'ın kelimeleri böyle değil. Eğer bir kelimenin yapısında kullanımında bir ihtilaf varsa yani bir değişiklik varsa bu ondaki mananın farklı bir biçimde olduğuna da işaret eder. Ve bakıyoruz bir Kur'an sözlüğü olan El Mufredat'a Raghib El İsfahani'nin sözlüğü biliyorsunuz. Şöyle bir ayrıntı görüyoruz sene çoğunlukla çetin ve kurak geçen yıl amen bereketli ve yağışlı yıl anlamında. Dolayısıyla buradaki anlam nasıl olmuş oluyor? Allah burada nazarımıza bir şey vermiş oluyor. Eğer burada elfe senetin diye kullandığı illa kamsine amen dedi, dediyse ve mana da bu sözlükte bize aksarıldığı gibi ise burada söylenen şey şu 1000-50 senede yani 950 senede Nuh çetin bir ömür sürdü sadece 50 yılda rahat etti. Zaten Kur'an'ın ruhuna da aslında bu anlam uyuyor. Bir başka anlam daha var o da şu 1000-50 50 yıl nübüvetten önceki hayatı ömrü çocukluğu işte gençliği diyelim ki vahye muhatap olmadığı dönem Geri kalan kısmı da 950 sene süren mücadele ömrü. Dolayısıyla burada biz bu ayrıntılara takılmadan şu hakikati çok net bir biçimde anlamak durumundayız. Rabbimiz Hazreti Nuh'un uzun bir süreç tebliğ ve mücadele ile devam eden bir ömrünü bizim nazarlarımıza veriyor. Ve o uzun süren mücadeleden bizim dünyamıza mesajların alınması gerektiğine dair de aslında bu. Böyle bazı hakikatleri tabir caiz ise eğer zihnimize nakşediyor. Allah hepimizi anlayanlardan es. Ben bir hissiyatımı burada paylaşmak istiyorum sizinle. Bu hafta Hazreti Nuh'un dersini hazırlanırken döndüm dolaştım bir şeye şükrettim. Allah'ım dedim yüz binlerce kez sana şükür olsun. Allah'ım sana yüz binlerce kez şükür olsun. Neye şükrettiğimi de burada paylaşmak istiyorum. Dedim ki iyi ki de biz Hazreti Nuh kadar uzun bir ömür yaşamıyoruz. Yaşasaydık eğer bin yıl nasıl bir hayatımız olurdu bilmem ama hayatımız ortada işte. Kırklı ellili yaşlara gelince bile pes eden bu çağın insanları bin yıl yaşasaydı ne olacaktı? Biz kırk yıl elli yıl bir ömür sürüyoruz. 20'li yaşlarda üniversitedeyken o kimseden kendi alım terimizden değil de işte milletten aldığımız burslarla öğrenciliğimiz geçtiği zamanlarda mücahidlik yapıyoruz ya o yıllarda mangalda kül bırakmıyoruz. 50'li 60'lı yıllara gelince de o yılların hatıralarını anlatıp duruyoruz. Zaten 60 bizde emeklilik yaşıdır 60'a geldikten sonra da Çekiliriz kenarımızı, oradan bir şeyler söyler insanlara da oradan ayarlar vermeye çalışırız. Çağ, çağın insanının hali bu. Onun için ben şükretmeyeyim de ne yapayım? Gerçekten düşünsek Allah'ın bu ümmete verdiği mükafatlardan bir tanesi de ömrünün bu kadar uzun olmamasıdır. Eğer bu kadar uzun olsaydı neler yaşardık neler gelirdi aklımıza bilmiyorum. Birkaç zaman önce bir hocam telefon açtı böyle hal hatır sormak için konuştuk işte ne yapıyorsunuz ne ediyorsunuz diye sordu. Ben de bir şeyler anlattım. Koş koş dedi gelince 60 yaşına sen de benim gibi olacaksın dedi. Vallahi ben korkmaya başladım. Zaten ben öteden beri bunu görüyorum. Bakın bugün bizim hizmet sahalarımızda vakıflarımızda derneklerimizde hizmet kurumlarımızda Yaşı 50'yi aşkın adam bulmak çok zor. Sanki bu iş genç işidir. Gençler yapacak zaten kültürel hizmettir. Sosyal çalışmadır bu. Ne olacak ki? Gençler kendilerini oyalansınlar. Böyle anlaşılıyor. Böyle anlaşıldığı için bu ümmetin hali böyle. Ama lafa geldiği zaman 93 yaşındaki Ebayip El anlatmayı, onun üzerinden destan dizmeyi, menkıbe anlatmayı hepimiz çok iyi biliyoruz. Son nefesimize kadar... Hazreti Nuh gibi mücadele etme adına bazı şeyleri ortaya koymaya gelince mesele ne yazık ki hepimiz bu noktada dökülüyoruz. Allah bizi dökülenlerden etmesin inşallah. Birbirimize dua edelim örnek olalım gençler ellerinde baston olup ama Allah için koşan yaşlıları görsünler önlerimizde. Bu noktada biz kendi hedefimizi böyle belirleyelim. Biz bu dünyaya şahit olmaya geldik biz bu dünyada rahatı cenneti bulmaya gelmedik ki başka bir beklentimiz olsun dolayısıyla bu hafta gerçekten Hz. Nuh'u anlatmak için bu derse hazırlanırken ben kendi nefsimle de çok ciddi bir biçimde bir mücadele verdim en ufak bir şeyde küsen darılan bıkan yorulan bu çağın insanına anlasak Hz. Nuh öyle tokatlar vuruyor ki Zaten onun için Kur'an anlatmış ama anlamayıp birilerine havale edersek birçok hakikati üzerimizden aşırdığımız gibi bu hakikati de üzerimizden aşırız sen sağ ben selamet ama sağ mı selamet mi oraya gittiğimiz zaman anlayacağız. Allah bizi orada pişman olanlardan etmez. Şimdi benim güzel kardeşlerim önemli bir konu bugünkü konumuz gerçekten Hazreti Nuh'un bu kadar uzun bir süreç içerisinde Tebliğde ısrar ve istikamet üzere yürüyebilmesi hepimiz için önemli bir ders. Tebliğ malum gönderilen tüm peygamberlerin yaratılış gayesidir. Peygamberler bunun için gönderilir. Varlık nedenidir ve ortak sıfatıdır. Bu üç ifadeyi de unutmayalım. Bütün peygamberlerin dünyasında tebliğin yeri burası. Bütün peygamberlerin yaratılış gayesi varlık nedeni. Ve ortak sıfatıdır bütün peygamberler gönderildikleri kavimlere Allah'ın dinini ulaştırma adına bir gayrete girişirler. Neticeye takılmazlar kaç kişi dinlemiş dinlememiş öğrenmiş öğrenmemiş böyle bir hesaba girmez Allah'ın peygamberi. Çünkü risalet davasının ahlakı bunu kaldırmaz. Hiçbir beklentiye girmez. Ecir beklemez, taltif beklemez, takdir beklemez, övgü beklemez, şunu beklemez, bunu beklemez. Hadi ben size hizmet ettim de benim ailemi görün demez. Yani aklınıza bugünkü dünyevi beklentiler adına ne varsa bunların hiçbir tanesini hiçbir peygamber beklemez. Ecrimiz, mükafatımız alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir derler. Allah'tan aldıkları vahyi insanlara... En ufak bir biçimde safiyetine zarar vermeden aynı durulukta aynı safiyette katmadan karıştırmadan çoğaltmadan eksilmeden Allah kendilerini nasıl vahyetmişse öyle vahyederler bir kere bunu iyice zihnimize yerleştirelim Hz. Nuh da böyle ondan öncekiler de böyleydi Hz. Nuh da böyle Hazreti Nuh'tan sonra gelen peygamberler de böyle. Çünkü peygamberlerin gönderildiği makam aynı yer olduğu için Allah'tır onları seçen ve Allah aynı şeyle görevlendirdiği için başka bir şey zaten ortaya çıkması mümkün değil. Dolayısıyla biz Hazreti Nuh'u biraz bu manada anlamaya çalışacağız. Ama dedim ya ders geniş bir konusu var. Kur'an bu konuda inanılmaz bilgiler veriyor bize. Biraz çerçeveyi netleştirme adına ben bu dersi size üç başlık altında takdim etmeye çalışacağım. Birincisi şu Hazreti Nuh kavmini neye ve nasıl davet etti? İkincisi kavmi Hazreti Nuh'a nasıl karşılık verdi? Üçüncüsü kavminin tepkilerine karşı Hazreti Nuh nasıl davrandı? Üçünü bu ders bitirebileceğimi zannetmiyorum. İkisini bitirsem baya bir kendimi... Mutlu yad edeceğim şunların hepsini çünkü bitireceğim ona göre siz de kendinizi hazırlayın ama üçüncüsünü zorlamaya gerek yok bir dahaki derse bırakabiliriz. Bir şeyi daha dikkatlerinizi çekmek istiyorum okuyorum bu hafta Hazreti Nuh'u ve ara ara karıştırıyorum ben Allah Resulü'nü mi okuyorum Hazreti Nuh'u mu okuyorum? Ara ara karıştırıyorum ben bugünümü okuyorum Hazreti Nuh'u mu okuyorum? O kadar güncel bir şeyi şu anda konuşuyoruz. Tarih falan konuşmuyoruz biz aslında. Zaten Allah'ın kitabına girmişse bu işin ne anlama geldiğini hepimiz biliyoruz. Ama bilelim ki aleyhissalatü vesselam efendimizin o büyük mücadelesiyle Hazreti Nuh'un ortaya koyduğu bu büyük mücadele arasında inanılmaz bir irtibat var. İnanılmaz göreceğiz neler olduğunu ve bugün ben 21. asırdan yaşıyorum, İslam'ın ahkamının cari olmadığı bir toplumdayım. İslam ahkamının cari olmadığı bir toplumda nasıl tebliğ ve davet adına bir şey yapabilirim? Bunun cevabını görüyorum Hazreti Nuh'dan ve daha neler neler görüyorum Hazreti Nuh. Dolayısıyla bugünü de bize anlatıyor, bugünün kulluk yolunda yürüyecek olan mümin ve mümine insanlara örnek ve model olacak temel ölçüleri veriyor dolayısıyla meseleye biraz böyle bakmış olalım hızlı bir biçimde girelim konuya Hz. Nuh kavmini neye ve nasıl davet etti neye sorusunun cevabı biliyorsunuz muhteva ile alakalı bir şey içerik nasıl ise usulle menheçle alakadar bir şeydir bütün peygamberlerin olduğu gibi Hz. Nuh'un da davası tek bir davaydı o davanın adı ney Tevhid davası başka bir dava yok tevhid davası var tevhidin konuşulduğu bir yerde bir kavram kendiliğinden gelir zaten niye çünkü tevhid o kavramı kendiyle beraber getirir eğer tabir caizse böyle bir tasvir kullanmak doğruysa ben böyle anlıyorum tevhid kanatların bir tanesi diğer kavramda diğer kanat ve bu iki kanat olunca uçuyor mümin. Bu iki kanat olunca kulluk yolunda yürünüyor. O kanatlarından bir tanesinde tevhid varsa diğerinde adalet var. Ve birbirinden ayrılmaz bunlar. Burada tevhid var. Tevhid insanla Allah arasındaki hukuku tanzim ediyor. Burada adalet var. Adalet ise insanla varlık arasındaki hukuku tanzim ediyor ve bu iki kanatla mümin dediğim gibi uçuyor niye uçamıyoruz bugün anladınız mı benim güzel kardeşlerim niye yürüyemiyoruz niye takatlerimiz tükendi çünkü kanatlar kırık ne bu kanadımız tam ne bu kanadımız tam ne tevhid noktasında istenilen orandayız ne adalet meselesinde adaleti Allah'ın istediği ve bize anlattığı gibi anlıyor ve onun gereğini yerine getiriyoruz. Kanatlar kırık olduğu için de bir garip hale dönmüşüz. Tavuk desen tavuk değil, horoz desen horoz değil, kuş desen kuş değil bir acayip bir şeyiz yani. İnanın ki bugün dönüp kendi nefsimizi sorguladığımızda böyle bir hali itiraf etmek durumunda kalacağız. Müslümanlığın gereğini yerine getirme noktasındaki acziyetimiz iki temel meseledeki acziyetten kaynaklanıyor. Zaten meselenin bidayetinde başlangıcında bunu eksik bıraktığın zaman onun arkasından neyi konuşursa konuşalım. Artık konuşacağımız her şey onlarından sonra geleceği için zeminde kökte olan şeylerden eksiğimiz var. Tevhid ve adalet meselesi doğru dürüst anlaşılmadığı zaman zaten mesele anlaşılmıyor. Şimdi bu bilgiler ışığında... Hazreti Nuh'a bir bakacağız. Kur'an'dan okuyoruz başka bir kaynağımız yok bizim. Ayetler de ortada zaten. Neye davet etti Hazreti Nuh kavmini? Üç şeye Allah'a kulluk edin ve ondan başkasına asla tapmayın. Araf suresi 59. ayet. Şöyle de göstereyim kardeşlerime. Birincisi bu Allah'a kulluk edin ve ondan başkasına asla tapmayın yani ne demiş Hazreti Nuh aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gibi demiş daha doğrusu Resulullah onun gibi demiş çünkü bu başka bir şey yok aynen la ilahe denerek işe başlanmış önce bir reddediş var ortada bir kabul etmemek var tapmam ben sizin taptıklarınıza ya sizin tanrı diye ilah diye dayattığınız hiçbir şeye tapmıyorum ben ve kabul etmiyorum reddediyorum diyor tamam reddediyorsun da ne oluyor İslam sadece bir şey kabul edip ortadan etmeyip ortadan kaldırma gibi bir şey yapmaz bakın sünnetin temel ölçülerinden bir şey söylüyorum size eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyi iptal ediyorsa onun yerine bir şeyi tesis ediyordur çünkü tabiat boşluğu kabul etmez bir şeyi reddettiğin zaman onun yerine bir şeyi gerek, koyman gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de birçok şeyde bunu yapıyor. Tevhid de bu zaten. Önce la ilahe diyor temizliyor illallah diyor oraya doğru selim bir Allah inancını getirip oturtturuyor. Dolayısıyla Hazreti Nuh da Araf suresinin 59. ayetinde gördüğümüz üzere bunu yapıyor. İkincisi ben apaçık bir uyarıcıyım. Benim uyarılarımı dikkate alın ve size gelecek olan azaptan kendinizi koruyun. Hazreti Nuh'un dediği bu. Nezirun Mübin, ab açık uyarıcı. Tevhid meselesinde öyle üstü örtülü bir şey yok. Ab açık, her şey net. Ortaya konuyor. Din zaten budur. Din öyle bulmacayla bilmeceyle olabilecek bir şey değil. Din saf duru tertemiz bir biçimde toplumun her kesimin anlayabileceği bir çerçevededir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyleydi. Kendinden öncekiler de böyle. Hazreti Nuh da böyle. Nezir'in Mübin olarak apaçık bir uyarıcı olarak toplumu uyardı. Üçüncüsü Allah'a karşı gelmekten sakının ve elçi olarak bana itaat edin. Şu ara süresi 108. ayet diğerinin ayetini de okudunuz kut suresi 25 ve 26. Üçüncüsünde de ne istedi Nuh aleyhisselam Allah'a karşı gelmekten sakının ve elçi olarak bana itaat edin. Peygambere itaat meselesi Allah'ın istediği bir şey çünkü elçiye itaat Allah'a itaattir. Orada bir zafiyet yaşanırsa din dediğiniz şey olmuyor. Dikkat ettiniz mi benim güzel kardeşlerim bu üç tane şey ne demek? Şurası tevhid, şurası takva, şurası ibadet. Aslında bütün peygamberlerin ortak davasını da biz üç kavramda özetleyebiliyoruz. Tevhid, takva ve ibadet. Elçiye itaatle ibadetin ne alakası var diye aklınıza gelebilir. Bize ibadet yöntemlerini kim gösteriyor? Peygamberler gösteriyor dolayısıyla biz üç tane kavramı görüyoruz biliyoruz ama tekrarında fayda var çünkü unutmamamız lazım çok önemli bir mesele olduğu için nedir tevhid takva ve ibadet bunların anlamı şu tevhid Allah'a ait alanları gasp eden her şeyi reddetmek ve bir olanı birlemektir oradaki biri ben özellikle büyük yazdım Allah'a ait olan alanları reddetmek oradaki bir ney? El ahad Allah'ın ahad oluşu onu birlemek. Aslında biz tevhidle bir olanı birlemiş oluyoruz. Bir başka şey yok burada. İkincisi bir olandan hakkıyla korkmak ve onun istediği gibi yaşamak. Buraya ne olur dikkat edin benim güzel kardeşlerim. İnanın şöyle dışarıya çıksak ve desek ki arkadaş... Mikrofon uzatsak birkaç insana takvalı adam deyince aklına ne geliyor diye sorsak. Duyacağımız şeyleri tahmin edebilirsiniz. Takvalı adam nasıl bir adam? Böyle hayattan çekilmiş bir yerlere gitmiş. insanlarla irtibatı olmayan. Kendi halinde ibadetle uğraşan. Gece gündüz bu noktada bir şeyler yapan bir adam. Ama Kur'an buna takva demiyor. Aslında takva... Öyle bir şey ki pazara, ticarete, siyasete, hayatın bütün alanlarına aslında müdahale ediyor ve şekillendiriyor. Kur'an'ın takva kavramı hayata müdahale eden bir dini bize yüklüyor aslında. Hayattan çekilen bir dini değil hayata müdahale eden bir dini. Zaten hayattan çekilen bir dinle kimsenin işi yok ben size söyleyeyim inanın ki hayattan çekilen bir dini dindarı çok seviyor herkes hiç onlarla kimsenin problemi yok siz birilerinin böyle sinir uçlarına dokunduğunuz zaman mesele başlıyor eğer kendi halinizde dindarsanız siz iyi adamsınız iyi adam olarak da isimlendirirsiniz öylece de hayatınızı devam eder gidersiniz şimdi o iyiliğin ne olduğunu birazdan göreceğiz zaten Dolayısıyla bir kere bu takvayı böyle anlayalım. İbadet meselesi bir olana kulluk etmek ve ondan başkasına tazim etmemektir. Okuyup da anlayamadığımız bir ayet var ya günde 40 kez tekrar ettiğimiz ama ne dediğimizin tam anlamıyla farkında olmadığımız o ayet var ya o sahabenin ödünü koparan ayet. İyyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in bu işte. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dilerim bunu bir anlasak tevhidi anlıyoruz zaten Allah'a sadece ibadet etmek ve yardımı sadece ondan istemek ne demek bunu kavradığımız zaman o büyük kavramı anlamış olacağız. İşte Hazreti Nuh'un yaptığı bundan başka bir şey değil benim güzel kardeşlerim 950 sene nasıl bir mücadele verdiğine şimdi şahit olacağız Neyi var neyi yoksa bir sürü imtihan sıkıntı engelleme alaya alma küçümseme kibirli adamlarla muhatap olma aklınıza gelebilecek her türlü şey. Her türlü şey bir sürü şey bir de onun hepsinin üstünde evde inkarcı ve ihanet halinde olan bir kadın. Yetmedi bir de inkarcı bir oğlan inkarcı bir erkek evladı bütün bu imtihanların arkasından bir istikamet ortaya çıkıyor ki hiçbir şeyden etkilenmeden Allah'ın razı olduğu bir mücadeleyi yine Allah'ın razı olabileceği bir şekilde noktalamak. Hazreti Nuh'a hayran olmayalım da kime hayran olalım selam olsun binlerce Hazreti Nuh'a. Bu bir ayet biliyorsunuz bize selam verin diyor Hazreti Nuh'a. Selamla aranızda Hazreti Nuh'la bağ kurun diyor ve onu gündemde tutun diyor aslında. Kur'an'ın bize yüklediği misyon budur. Onu gündemde tutun çünkü onu gündemde tutmanız sizin de onun gibi olma adına bazı şeyleri ortaya çıkarmanıza vesile olacak. Şimdi benim güzel kardeşlerim birinci maddenin ikinci bölümündeyiz. Hazreti Nuh davetini nasıl yaptı? Yine Kur'an'dan okuyoruz. Derin bir şefkat ile Araf 59 güçlü bir emniyet ile şu ara 107 hiçbir ücret istememek ile Yunus 72 müthiş bir ısrar ve tekrar ile Nuh 5 Şimdi buraya geldim müthiş bir ısrar ve tekrar ile ve bir durdum niye durdum biliyor musunuz vallahi beni çok etkiledi biraz sonra okuyacağım ayet Bilmem sizi de etkiler uykularınızı dağıtır mı? Nasıl bir ısrar nasıl bir tekrar bakın Rabbimiz ne diyor? Ale Rabbi inni da'autu kavmi leylen ve neheran. Dedi ki Nuh ey Rabbim vallahi ben bu kavmi gece gündüz çağırdım. 950 sene ve gece gündüz bir mücadele. Sadece böyle fırsat buldukça yapılan bir iş değil. Ne yapalım işte iş, güç, şu bu bunlarla uğraşıyoruz. Ne oluyor? Hafta sonu bir gün derse gidiyoruz. Ne yapıyoruz? İşte bir sürü sorumluluğumuz var. Haftanın bir günü kardeşlerle gelip bir arada bir şeyler yapıyoruz. Allah kabul etsin yapacak bir şey yok. Hazreti Nuh için böyle bir şey söz konusu değil. 950 sene ve gece gündüz geceyi gündüze katarak bir mücadele. İnanın şöyle bu ayeti alıp yazıp karşımıza bence biraz durup tefekkür etmemiz gerekiyor. Eğer Nuh'un dilinden böyle bir şey okuyorsak ayıptır ya Allah'tan korkar adam. Küstüm yoruldum bıktım demeye Allah'tan korkar adam. 2-3 gün 2-3 hafta üniversitede bir ders halkası kurup ne yapalım işte biz ders halkası kurduk millet gelmedi deyip Ortalığı velveleye vermekten haya eder adam. Babasın 5 sene 10 sene evladınla uğraştın olmadı. Ama bu ayet burada duruyorsa ortalığı velveleye vermekten haya eder adam. Yıllar yılı mücadele edersin gayret edersin şunu yaparsın bunu yaparsın. İnsanlar vefasızca davranır yine bir şey demezsin. Çünkü bu ayet burada duruyor. Hangi birimiz hangi biri hangi biri? Bunu yaptı ki Nuh'un yapmadığını yapsın. Nuh bunları yaptı ve arkasından bir şey yapmadı. Sen ne yapıyorsun ki ben ne yapıyorum ki ortalığı velveleye veriyoruz. Bu ayet bizi aslında inanın ki hizaya getirmeye yeter. Uyandırmaya yeter. Bizi böyle sallar eğer anlarsak. Allah anlayanlardan etsin inşallah. Beşincisi meşru vasıta ve yöntemleri kullanmak ile Nuh Suresi 9. ayet ne diyor ayet biliyor musunuz sonra onlarla hem açıktan açığa hem gizli gizli konuştum gece gündüz hem açıktan hem gizli gizli nasıl anlıyorsunuz bunu şöyle anlamak durumundayız tek tek peşlerine düştüm ya Rabbi olmadı grup grup çağırdım olmadı. Arkalarına düştüm evlerine gittim iş yerlerine gittim gittim ziyaret ettim bir sıkıntılar oldu koştum bir dertleri oldu koştum koştum ki tebliğe bir vesile bulayım yine adamlar dinlemedi beni. Olmadı topladım hepsini bir yemek ikram ettim anlattım bir şeyler yine olmadı. Dedim belki başka türlü olur onun dışındaki vasıtaları da kullandım. Yani aklınıza gelen ne varsa meşru yol olarak hepsini kullandım kullandım bu netice bu. İşte burada Hazreti Nuh'un bu manada söylediği de aslında önemli bir şey. Altıncısı inkarcıların oluşturdukları yanlış algıları düzeltmek ile Nuh suresi 11-12 boş durmuyor inkarcılar. Ne yapıyor? Nuh aleyhisselam ve ona inanan müminler hakkında bir sürü dedikodu çıkarıyorlar. Yalanlar, iftiralar, şunlar bunlar. Onların bir de oluşturdukları algılara karşı Hazreti Nuh mücadele veriyor. Çünkü suçu kabullenecek ya da onların söylediklerini itam olarak üzerinde kalması gibi bir gaflete meseleyi düşürmeyecek. Bu noktada da mücadele veriyor. Sonuncusu da şu bakın çok önemli bir nokta benim güzel kardeşlerim sadece kendisine indirilen vahiy ile değil kainat ayetleri ile de. Bu çok önemli bir şey Niye burada bu var biliyor musunuz? Hazreti Noh'un karşısında bir muhatap kitle var onlara bir şeyler anlatıyor adamlar dinlemiyor. Anlayabilmeleri için onları kainat kitabına davet ediyor. Bakın diyor şu yeryüzüne bakın şu bulutlara şu tabiata bakın. Yeri sizin önünüzde bir sergi haline getiren Allah'ın şu tabiat ayetine bakın. Şuna bakın buna bakın deyip ilgi uyandırmaya çalışıyor Hazreti Nuh. Aslında bize tebliğciye davetçiye çok önemli şeyler söylüyor burada. Ayetleri bir hatırlayayım hatırlayalım. Size ne oluyor ki Allah'a büyüklüğü yakıştırmıyorsunuz. Oysa sizi türlü merhalelerden geçirerek o yaratmıştır. Görmediniz mi Allah yedi göğü birbiriyle ahenktar olarak nasıl yaratmış. Onların içinde ayı bir nur kılmış Güneşi bir çırağ bir kandil yapmış. Allah sizi de yerden ot bitirir gibi bitirmiş. Buradaki ifadeler çok önemli. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve siz yeniden çıkartacaktır. Allah onda geniş yollar edinip dolaşabilirsiniz diye yeryüzünüz sizin için bir sergi yapmıştır. Ve daha neler neler. Ne söylüyor biliyor musunuz benim güzel kardeşlerim buradaki ayetler? Aslında anlasak. Şu ayetler bile bütün İslam toplumunu Müslümanları böyle adeta diyor ki haydi vazife başına jeologsan bu, bu şekilde tabipsen bu manada ziraat mühendisiysen ne, ne yapacaksan yani hayatın içerisinde kimyager fizikçi ne isen hayatın içerisinde nerelerdeysen haydi diyor. Allah'ın ayetlerini oku çünkü ayetleri sadece Kur'an'daki ayetler değil o ayetleri nazarlara ver. O ayetleri toplumun dikkatinin çekilebileceği bir noktada sun ki onun üzerinden tebliğ vazifesini yapabilesin. Burada bir sıkıntımızı dile getirmek durumundayım benim güzel kardeşlerim. Şöyle yanlış bir algımız var bizim. İslam'a hizmet, tebliğ, davet, çalışma, hizmet, şu bu falan filan bir şey deyince Genel anlamda şunu anlıyoruz tamam ne yapacağız haftanın bir günü bir yere geleceğiz açacağız hadis tefsir fıkıh siyer neyse okuyacağız olup bitecek. Bu işin sadece bir parçası tebliğ sadece bu değil ki mesela sen hayatın bir alanında Allah seni sevk etmiş mühendissin jeoloji mühendisliği okuyorsun tıp okuyorsun şu okuyorsun bu okuyorsun kendi alanında kendini yetiştirir. O alanındaki bazı şeyleri İslam'ın hizmetine sunabilirsen Müslüman bir şahsiyetsin katıldın mesela uluslararası bir ilmi sempozyuma bir ilmi toplantıya bir Müslümana yakışır bir eda ile bir vakarla o ilmi anlamdaki sunumunu yapıyorsun. Aralarda da fırsat buldukça insanlara İslam'a ait bazı şeyler anlatıyorsun sen tebliğ ettin cihat ettin zaten niye daraltıyoruz bunu? Sadece cennete giden yolun İslami ilimler dediğimiz birkaç alana sıkıştırılacağını kim söyledi bize? Bu yanlış bir algıdır kendimizi bundan kurtarmamız lazım. Eğer biz hayata dünyaya böyle bakmazsak o dar ufuklarımız bizi daraltacak daraltacak ve o darlıkta nefessiz kalıp boğulup gideceğiz. Kendimizi bundan kurtaralım tebliğin temsilin tek bir alanı yok. Yeter ki bunu anlayabilelim ve ona ait bazı şeyleri yapabilelim. Ama burada başka bir şey daha var. Üzülerek bir şeyi söyleyelim. Ne yazık ki dünyada da İslam coğrafyalarında da hadi dünyayı anlayabiliriz de İslam coğrafyalarında niye böyle oldu? Onu da gerçi anlayabiliriz. Sebeplerini siz benden daha iyi biliyorsunuz. Ateizm ve deizm son 10 yılda farklı bir boyuta doğru kayıyor. Bu memlekette de öyle. Şimdi kendisini ateizm ya da deizmde nitelendiren bir insana Kur'an'la mücadele etmenin bir anlamı yok. İnanmadığı bir metin üzerinden onunla mücadele baştan zaten aslında mücadeleyi kaybetmektir. Onlar bulmuşlar işte kendilerine göre güya kusurlar eksikler noksanlar gelip senin önünde Kur'an'a inanmıyor ama inanmadığı Kur'an üzerinden seni sorguya suale çekmeye seni imtihan etmeye çalışıyor. Böyle bir şey yok yanlış. Ateizmle böyle bir mücadele edilmez deizmle de böyle bir mücadele edilmez eğer dertleri gerçekten hakikate varmaksa bak Kur'an bize bir yol gösteriyor onlarla bizim yapacağımız mücadele kainat ayetleri üzerindedir eğer bir insan kendini ateist diye nitelendiriyorsa mücadele belli kainat ayetleri üzerinden biz onlarla konuşacağız. Deizm de aynı şekilde o deizmdeki farkı biliyorsunuz işte Allah'ın varlığına inanır ama hayata müdahil bir dine inanmaz peygambere inanmaz nübüvvet kurumuna inanmaz dolayısıyla Kur'an'a da inanmaz ona da Aynı şekilde bu manada söyleyeceğimiz söy söyleriz. Dolayısıyla burada bir şeyi netleştirelim zihinlerimizde. Hazreti Nuh'un karşısında da demek ki böyle bir zümre var ki Hazreti Nuh da böyle bir mücadeleyi veriyor aslında. Dolayısıyla bu bilgiler bizim bugünün dünyasında da nasıl mücadele edeceğimize ait bize çok önemli ipuçları veriyor. Biraz önce saydığım o 7 tane vasıftan aldınız mı bunları bilmiyorum. Bakın o yedi tane vasıfta bir tebliğcide davetçide olması gereken yedi vasıfı öğrendik. Şefkat, emniyet, beklentisizlik, istikrar ona hırsla diyebiliriz. İstikrar hiçbir şeyden etkilenmeden mücadele, yöntem yani usul, tanıma, muhatapları tanıma ve ilim. Bu yedi tane vasıf davetçi ve tebliğci olarak kendisini litenlendiren insanların Hayatlarında olması gereken bir şey şefkat yoksa yok öyle millete tepeden bakan adamdan davetçi olmaz kibir varsa davet yok bir kere in aşağıya in, in aşağıda durmazsan insanlara yukarıdan baktığın zaman onlara dini mi anlatabileceksin böyle bir şey yok bir kere emniyet bu işin olmazsa olmazıdır emin olacaksın güvenilir olacaksın. Güvenliği zedeleyecek bir duruma düşürmeyeceksin meseleyi ki sözün itibar kazansın ve sözün tesir oluştursun. Beklentisiz olacaksın sadece ve sadece alemlerin Rabbinden Allah'ı Allah'tan bekleyeceksin. Alemlerin Rabbi olan Allah'tan bekleyeceksin bekleyeceğini. İstikrarın olacak ve hırs olacak. 7'sinde neyse 70'inde de aynı olacaksın 50 yaşında da 60 yaşında da 70 yaşında da aynı şeyle olacaksın bunları ben diyorum ben şu anda 46 yaşındayım 70 yaşına gelince hocam seni görürüz deyin siz içinizden ama dua edin bana ben biliyorum halimi ama bunu ben nefsime söylüyorum zaten ne olursa olsun aynı şekilde devam ettirmek yöntem işin menhecini bu işi en güzel yapanlardan öğrenmek Muhatabı tanımak ve ilim. Bu yedi tane vasıf olmazsa davetçilik yok. Tabi bu yedinin en başına koyacağımız belli. O belli olduğu için ben yazmadım. Hazreti Nukta da var o. O ney? Temsil. Önce temsil. Önce temsil sonra tebliğ. Önce hal ile bu işin örnekliliği. Sonra kal ile sözü muhataba ulaştırmak. Ama nasıl bu yedi tane sıfla. Şimdi benim güzel kardeşlerim baya vakit gitmiş ama neredeyiz biliyor musunuz? Vallahi yarısında bile değiliz Allah yardım etsin size de bize de ama önemli bir noktaya götüreceğim sizi. İnşallah da sunabilirim bazı şeyleri size İnşallah sizde bazı şeyleri ben eğer eksik bırakırsam tamamlayabilirsiniz. İbni Haldun'un bir sözünü aktarmıştım geçen derslerde. Suyun suya benzediği gibi tarih de tarihe benzer. Şu anda ben Hazreti Nuh'dan bir şey anlatacağım size. Bugün anlatıyorum. Yarını da anlatıyorum aslında. İnsanlık devam ettiği müddetçe değişmeyecek. Aletler değişecek, adetler değişmeyecek. Aletler aynen devam ediyor adetler. Ama aletler ama vasıtalar değişecek. Zaten bize lazım olan aslında orada kullanılan adetler adetlerden kastımız ne yasalar o yasaları bir kere bilmemiz lazım. Hazreti Nuh'un karşısında bir muhatap kitlesi var adları bize lazım değil biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem karşısındakilerinin adlarını biliyoruz. Ama Nuh aleyhisselamın karşısındakilerin adlarını bilmiyoruz onların duruşlarını biliyoruz zaten isimleri bize lazım değil duruşları bize lazım. Aklınızda kalsın diye de bakın ben üç tane ifade ile bunu takdim etmek istiyorum size. Ebrarun nas, ekserun nas, meleün minen nas. Üç tane muhatap var karşısında. Ebrarun nas insanların iyileri. Ekserun nas insanlığın çoğunluğu ki çoğunluğu da onlar oluşturur zaten. Meleün minen nas insanların ileri gelenleri. Bu üç tane zümre bugün de var. Başka bir şey aramayın bugün de var. Üç tane zümreyle aslında biz muhatabız. Ve bizim bütün derdimiz şuraya girmek. Ebrarun nas'tan olmak. insanların iyilerinden olmak. Onun için dua ediyoruz. Allahümme ithalne cennete meal ebrar diye. Bunun için dua ediyoruz. Allah'ım bizi iyilerle beraber cennetine al duası ve o duanın gereğini yerine getirme noktasındaki feryat aslında böyle bir feryat. Peki bu ebrarun nas? insanların iyileri. Nasıllar? Bu iyilik nereden mesela? Benim iyi diye tanımlamam, sizin iyi diye tanımlamanız da mı yoksa başka bir şey mi var burada? Ebrarun nas çok zor olan bir sınıf. Kaliteli insan demek aslında ebrarun nas. En azından ben öyle anlıyorum kalite her zaman azdır zaten az oldukları için de o azdan olmanın gayretini vermeye çalışır mümin peki ebrarun nastan olmanın özelliği nedir birincisi bakın iyilik için çalışırlar İyiler demiyorum zaten iyidirler ama iyilik için çalışırlar adam iyidir iyidir de iyilik için gayret etmiyor o ebrar değil Sadece kendine iyi olan adama Kur'an ebrar demiyor. İyiyim, tamam, ne yapıyorum? Güzel bir ev reisiyim. İşte eşimle uğraşıyorum. Çocuklarımla uğraşıyorum. Maaşımı alıyorum. Namazımı da kılıyorum. Kimseyle işim yok benim. Kendi halimde bir hayat sürüyorum. İyi, peki iyiliğin yayılması için ne yapıyorsun? İyiliğin yayılması için bir şey yok. O zaman kusura bakma. Sen ebrar değilsin. Çünkü iyilik için çalışmaktır en baştaki mesele bir kere iyiliğin hakim kılmasına çalışacaksın neden peki çünkü benim güzel kardeşlerim iyiliğe çalışmayan bir adam aslında dolaylı bir biçimde kötülüğe çalışıyor. Çünkü iyiliğin yayılmasına gayret etmeyen birisi kötülüğün yayılmasına aslında dolaylı bir biçimde katkı sağlanmış oluyor. Sen iyiliğe çalışacaksın ki kötülük gelmesin ama sen iyiliğe çalışmadığı zaman sen dolaylı bir biçimde aslında kötülüğe çalışmış oluyorsun. İkincisi dünyevi bir beklenti içerisine girmezler. Üçüncüsü ikna değil iman ettikleri için söylentiden etkilenmezler. Ha o hoca var ya o hoca e, şu şu şu tamam dün göklere çıkarıyordun bugün yerin dibine batır. Böyle değil işte. Eğer böyleyse sen iyiliği anlamadın. Ebrardan değilsin sen. Senin bir insana gönül vermen bir insanla beraber Allah'ın dinine hizmet etmen bir insanla beraber bir şeyler yapman o insanın şahsıyla alakadar bir şey değildir. Kızdın hocaya davaya da küstün. Hocaya kızdığın için İslami hizmetlerde de yoksun. Kusura bakma ama senin yaptığın aslında hocaya tapmak. Senin yaptığın şahıslara tapmaktır. Şahıslar ortadan kalkınca eğer senin dine karşı olan hassasiyetinde bazı şeyler değişiyorsa sen evrardan değilsin. Çünkü tek başına da kalsan yapacağın belli. Bakın çok önemli şeyleri konuşuyoruz bilmiyorum ne kadar ben size yansıtabiliyorum ama ebrarı ama iyileri ama kaliteli insanları Allah kitabında peygamber sünnetinde hadislerinde bize böyle anlatıyor. Bakın çok önemli bir şey kötülerin kendilerini kötüleştirmesine fırsat vermezler kötüdür kötüyle muhatap olur ama kötüleşmez. Bir evlilik yapar bey hanım fark etmez imtihan gereği Allah karşısına bir kötüyü çıkarır. Nuh Aleyhisselam gibi değişti mi bir şey Nuh Aleyhisselam'da değişmedi. Ben iyi bir Müslüman olacaktım ama işte ne yapalım Allah yolumuzu yanlış adamlarla kesiştirdi. Bir kere bu sözü söyleyen adam baştan kaybetti. Böyle bir şey yok hiçbir şey onun bahanesi olamaz. İşte onun için söylüyoruz kötülüklerin kendilerini kötüleştirmesine fırsat vermezler. Beşincisi de şu kalitesizler onların kalitelerini etkilemezler. Etkilendik bakın birbirimizden etkilendik hiç kendimizi başka yerlere sokmayalım. Şu anda hepimiz birbirimizden etkileniyoruz ama inanın eğer biz gerçekten iyi olsaydık Hiçbir kalitesizlik bizi kalitesiz hale düşürmezdi bataklıkta gül olurduk koca bir çölde bir damla su olurduk kendimizin mücadelesini verirdik ebrar bu eğer biz bu ebrardan olma adına bir mücadele vereceksek olacak peki bu kadar güzelliği tutabilmek kolay mı benim güzel kardeşlerim vallahi değil onun için iyiler az onun için iyiler az olduğu için o azın çoğalması adına bir gayret sorumluluğumuz var bizim. Hatırlayın Hazreti Ömer'in bir hatırasını geçmiş derslerde başka vesilelerle anlattım size. Mescidi Nebeve'ye giriyor Hazreti Ömer. Bakıyor ki zatın biri böyle ihtiyakla bir duayı yakarayıp duruyor. Merak ediyor bu adam ne dua ediyor diye yaklaşıyor adama. Adamın yaptığı dua şu. Allahümme icalli minel kalil Allahümme icalli minel kalil. Allah'ım bizi il, beni azlardan kıl Allah'ım beni azlardan kıl Hazreti Ömer adamı şöyle bir dürtüyor böyle dua mı olur diyor nasıl bir dua ediyorsun sen dönüyor ey emir el müminin diyor sen Kur'an okumuyor musun Allah Kur'an'da demiyor mu ekserun Nasla la ya'lemun ekserun nasla la yakilun ekserun nasla yeşkurun insanların çoğu akletmez insanların çoğu şükretmez insanların çoğu yapmaz Bu hepsini demiyor mu Kur'an Hazreti Ömer diyor ki vallahi doğru ve orada Hazreti Ömer de aynı duayı yapıyor. Azlardan olmak yani ebrardan olmak yani iyilerden olmak yani kaliteli insanlardan olmak hepimizin hepimizin en önemli sorumluluğu olmalı. Allah bizi de onlardan eylesin inşallah. Ekselun nas insanların çoğunluğu ve şu anda kitle bu insanların çoğunluğu. 20 ayette geçiyor biliyor musunuz Ekserunnas ve Mekki ayetlerde başlıyor Rabbimiz bu meseleyi anlatmaya. Bu Ekserunnas'ın yani insanların çoğunun şöyle bir özelliği var. Menfaatlerini her şeyin üzerinde görürler. Onlar için önemli olan şey ne? Menfaat. Geri gerisi hikaye. Önemli olan burada menfaat. Menfaatlerini her şeyin üzerinde görürler. İkincisi güce, iktidara şatafata taparlar ekserunnasın özelliği bu güce iktidara şatafata tapar kimde güç varsa onun yanında bakın biz okuyoruz işte tarihten e firavunla o Musa aleyhisselam arasındaki mücadeleye şahit olanlardan bir zümre ne dedi yani ekserunnastan olan zümre e Musa haklı ama bizim maaşımız bizim gelirlerimiz firavundan geliyor firavuna karşı olmak kolay mı ne dediler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında? Muhammed haklı ya haklı ama Ebu Cehil daha zengin. Ebu Cehil daha itibar sahipli. Aynı sözü Hasan radıyallahu anh için de söylediler. Hasan haklı ya Hasan haklı ama Şam'ın pilavı daha yağlı dediler. Güç bu iktidar bu güç iktidar neredeyse Ekserunnas orada. Ekserunnas kendisini tehlikeye atmaz bekler maçın şöyle biraz sonucuna odaklanır sonucu nasıl olacak bir göreyimdir eğer birisi farklı bir biçimde galibiyete giderse ben o zaman sahaya çıkarım niye kendimi riske atayım ekserun nas böyledir zaten şimdi sen kendini ekserun nas'tan görürsen Allah korusun yapacağın şey bu ama ebrarun nas'tan olma adına bir hedefim varsa ki olması gereken bu netice itibariyle yapman gereken biraz önce söylediklerimiz. Akıllarını gereğince kullanmazlar söylenen her söze hemen inanırlar algı yönetimi böyle mesela bugün bir şey söyler millet şak şak şak şak şak alkış ertesi gün tam tersi şak şak şak ona da alkış ya onun söylediği bugün söylenenle ters yanlış ama olsun önemli değil kitle alkışlıyor ben de alkışlayacağım. Ne diyorlarsa insanlar övüyor ben de öveceğim. İnsanlar şunu söylüyor ben de yapacağım. Yapacak bir şey yok. Eksterunas bu zaten. Birey olarak değil kitle olarak hareket ederler. Şahsiyet yoktur. Mesela onlara bir hakikat anlatsan desen ki kardeşim bak adalet bunu gerektirir. E hocam senin aklın var da yok mu başkalarının aklı senin aklın devletten daha mı çok kesiyor senin aklın falancadan daha mı şey bir sürü insan görmedi de sen mi görüyorsun hemen kitleye mal eder söylenenin bu manada hakikat olmasını güce bağladığı için ne kadar taraftar varsa o taraftarlarca hakikati belirler hakikatin ölcüsünü kelle sayısına bağlar Kelleler artmışsa hakikat vardır. E bu kadar insan geldiğine göre bir şey vardır diyor. Bu kadar insan eğer karşı olsay ol, olmuşsa onda da bir şey vardır. İnsanların gelişine, gidişine, kızmasına, sevmesine göre hakikati belirliyor. Ekserunlas bu işte. Ve bu ekserunnas toplumların her zaman çoğunluğunu oluşturur. Ve bunlar aslında meleye bakar. Mele. Meleye bakarlar. Üçüncü sınıfta o meleği melledi olarak anlamıyorsunuz değil mi melle değil melle ne? hoca demek melle ama inanın ki mele'nin melleyle ile de alakası var şimdi söyleyeceğim onun alakası ne olduğunu geldik bu mele'ün minennâsa bu mele Kur'an'i bir kavram mele'nin sözlük anlamı şu benim güzel kardeşlerim dolmak doldurmak yardım etmek danışmak anlamındaki mel kökünden geliyor bir görüş ve inanç etrafında bir araya gelen topluluk, toplumun ileri gelenleri, seçkinler, fikir danışılan ve görüşleri alınan kimseler, yani seçkin kimseler. Bu meleği üç sınıf oluşturuyor. Kim bunlar biliyor musunuz? İktidar sahipleri, imkan sahipleri, itibar sahipleri. Ve aziz Kur'anımız, o Kur'anın her hakikatine ruhumuz feda olsun. Musa aleyhisselamın üzerinden bu üç zümrenin sembol şahsiyetlerini bize veriyor sadece Musa aleyhisselam için değil mesela İbrahim aleyhisselamın karşısında olanda da görüyoruz biz onun adı anılmıyor biliyorsunuz Kur'an'da biz anı, adı anılmayan o şahsın adını Nemrut olduğunu biliyoruz onu da dahil ederek bir şey söyleyeyim size iktidar sahiplerini Firavun ve Nemrut ile itibar sahiplerini Bel'am ve Samiri ile imkan sahiplerini Karun ve Haman ile Kur'an nazarlarımıza veriyor. Ne olur bu cümleme dikkat kesilin. İktidar sahiplerini Firavun ve Nemrut ile itibar sahiplerini Bel'am ve Samiri ile Melle ile fark ara, alakası var dedim ya alakası bu işte. Bel'am dinini aslında menfaatine feda eden adamdır. Allah ona ilim vermiştir Allah ona farklı bir makam vermiştir ama o makamın hakkını ödemeyerek bu noktada mele olmaktan vazgeçmediği için o itibarını kaybetmeme pahasına hakikati menfaatine kurban etmiştir. Onun için böyle bir sınıfa dahil olmuştur. İmkan sahiplerini ise Karun ve Haman ile sembolleştiriyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim buraya geleceğim daha gelmedim. Bir şey söylemek durumundayım burada size bu üç sınıfın ortak bir noktası var o da şu menfaat inanın adamların vatan bayrak din edebiyatını yaptıkları diğer mukaddesatlar böyle bir dertleri yok kandırmasın kimse bizi biz de kandırılmayalım. Bu noktada ne olur Kur'an'ın bize verdiği şu ufka biraz yaklaşalım biraz bazı şeyleri anlamış olalım. Bu noktada adamlar ideolojidir şudur budur tek bir dertleri var menfaatleri. O menfaatlerini korusunlar ne adamların der, vatan diye bir dertleri var ne bayrak diye bir dertleri var ne din diye bir dertleri var ne makam diye bir dertleri var ne şu var ne var tek bir dertleri var o dertleri de kendi menfaatleridir. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur kıyamete kadar da böyle olacak şimdi birileri ortalığı velveleye verip laiklik elden gidiyor işte Atatürkçülük şu belveleye bu, bu, veriyorlar ya. Araştırın perde arkasını elden giden ne ne olur bunu bir tespit edin burada söylenenin ne olduğunu bir anlayın Allah aşkına meseleyi küresel noktada ele alalım mesela bugün Amerika'nın Rusya'nın İsrail'in Çin'in işte dünyanın jandarmalığına soyunan bu insanların ideoloji diye bir dertleri olduğunu mu zannediyorsunuz mesela bu adamların gerçekten demokrasi diye bir dertlerinin olduğunu mu zannediyorsunuz hayır hayır Kimse kandırmasın bizi. Onlar için hiç fark eden bir şey yok. Diyelim ki bir yerde şeriatın belli kuralları işlesin. Ama onlara akan muslukları kimse kapatmasın. Adamların umurunda değil. Yeter ki musluk aksın. Gelsin petrol. Yeraltı yerüstü zenginlikleri. Oradan getirilenler gelsin. Oradaki yönetimin insanların ne yaptıkları onların umurlarında bile değil. Dolayısıyla biz meleği anlarsak. Nasıl bir kitmeyle, nasıl bir toplulukla karşı karşıya olduğumuzu daha iyi kavramış oluruz. Şimdi bakın, daha iyi anlayabileceğimiz bir örnek vermek istiyorum size. Aleyhissalatü vesselam efendimizin karşısında da mele var. Kim bunlar mesela? Ebu Cehil onlardan biri, Ebu Leheb onlardan biri, Ümeyye İbni Halef onlardan biri, Asbin Vail onlardan biri, Utbe İbni Rebiya onlardan biri, Şeybe İbni Rebiya onlardan biri. İlahir Ukbe İbni Ebi Muayyad yaklaşık 20 tane isim sayarız. Bu isimlerden bir tanesi Ümeyye İbni Halef adam putlara tapmıyor. Put diye derdi yok. Böyle bir şey yok. Adam neyi kendisini nasıl tarif ediyor? Ben dehriyim diyor. Dehri ne demek? Bizi zaman yarattı zamanda yok edecek. Ateizm gibi değil ama anlayalım onun gibi bir şey işte. Böyle bir inanca sahip. Ama o gün Mekke'de en fazla Muhammed putlarımıza dil uzattı. Muhammed putlarımızı elimizden aldı. Muhammed ataların dinine karşı geldi. Muhammed Hubele dil uzattı diye ortalığı en fazla velveleye veren adam bu adam. Niye kardeşim senin derdin ne? Sen kendin bile inanmıyorsun derdin ne? E derdi belli. Adam Darun Nedve'de Eysar ve Elzam diye bir görev icra ediyor. Bu görev ne? Fal oklarına bakıyor. Fal okları nerede çekiliyor? Hubel'in önünde çekiliyor. E bedava mı çekiliyor? Hayır parayla çekiliyor. Veriyor parayı fal oklarını çektiriyor. Parayı at cüzdana at bilmem nereye. Adam putun üzerinden para kazanıyor. E o ortalığı velveleye vermesinde kim versin? O verecek velveleye. Bugün birileri bir şey için ortalığı çok velveleye veriyorsa... Biraz dikkat kesilmemiz lazım ya gerçekten bu adamın derdi ne ki bu kadar ortalığı velveleye veriyor. Şimdi biz eğer melenin bu özelliğini anlamazsak gelen kandıracak bizi giden kandıracak ve en hassas olduğumuz yerlerden kandıracak bizi en hassas olduğumuz yerlerden kandıracak bizi. Aa ne yapalım bu seferde kandırıldık diyeceğiz. O bir sefer dediğimizde bizden 50 sene alıp götürecek. Yine döneceğiz başa yine döneceğiz başa ve bu iş böyle bir döngüyle devam edecek. Ama Kur'an diyor ki aklınızı kullanın ya aklınızı siz Müslümansınız. Niye aklınızı onun bunun eline veriyorsunuz? Niye aklı, a, algı yönetimleriyle hareket ediyorsunuz? Aklınızı kullanın ki Allah'ın size verdiği o nimetin şükrünü eda etme adına bazı şeyler yapasınız. Meleği böyle anlayalım şimdi benim güzel kardeşlerim şimdi gelelim bu mele'nin özelliği ney menfaatlerini çıkarlarını her şeyin üstünde görürler halkı kandırmak ve yönlendirmek için inanılmaz algı yönetimi yaparlar niye genelde bu zümre medyayı elinde tutar buradan anlayalım aleyhlerine olan her şeye çok sert karşılık verirler. Eğer aleyhlerine bir şey söyle inanılmaz derecede onlardan tepki görürsün. Tehdide, şantaja, iftiraya, yalana, hileye başvurmaktan çekinmezler. Meşru onlar için hiç önemli değil. Çünkü bir dertleri var ellerindeki imkanı kaçırmamak. Güvensizlik üzere bir hayat yaşadıkları için en yakınlarına bile güvenmezler. Güvenen güvenen bir başkasına güvenen rahat eder. Çünkü bu noktada kendisinde bir şüphe olmadığı için Rahat bir hayatı vardır ama hep şüpheci ya bunun arkasında ne var şu olur bu olur bu benim aleyhime bir şey mi yapıyor böyle bir şey mi çeviriyor hep böyle kurgularla yaşayan bir insan hayatı kendisine de zindan eder yanındakilere de zindan eder mele de bu da var. Aslında onları biz bir millet küfür tek millet ya öyle görüyoruz ama sen yine Kur'an'ın ifadesiyle baktığında İçlerinde onların ne kavgalar var ne gürültüler var ne sıkıntılar var. Mele dediğiniz zümre Şimdi benim güzel kardeşlerim burada bırakacağım. O diğer konuya girersem iyice yoracağım sizi ama burada kalsın. Bu üç tane zümreye karşı Hazreti Nuh mücadele verdi. Ebrar onun yanındaydı. Ekserunnas onun karşısında. Mele ön nas onun karşısında ve mele ekserün nası da ne yapıyor yönlendiriyor. Eğer ben bugün yaşadığım zeminde bunu doğru dürüst anlarsam Kur'an'ın bana verdiği bu ufku bu güzelliği tam anlamıyla kavrar da bazı şeyleri yerine getirirsem Allah'ın izniyle ben de Hazreti Nuh'un verdiği mücadelenin bir parçası olurum. Derdimiz gayretimiz bu olsun. Allah bizi o mücadeleden ayırmasın inşallah. Bedelini olursa olsun Müslümanca yaşamanın haysiyetine, şerefine talip olmamız lazım, tabi olmamız lazım. İzzetsizce bir hayat yaşayacağımıza 3 gün yaşayalım ya, izzetlice yaşayalım ya. Niye izzetsiz bir hayatı tercih ederiz? Bir Müslümana yakışmaz bu asla yakışmaz. Müslümanın en önemli vasfıdır bu. Biz peygamberlerin hepsinden bunu öğreniyoruz. Hazreti Nuh'tan da öğrendiğimiz bu. Şimdi size bir hadis aktaracağım. Sonra sözü dünyadaki cennete getireceğim. haride geçen bir hadis Hazreti Nuhla alakalı. Ebu Said el de bize naklediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem... Kıyametten mahşerden bir tablo açıyor önümüze ve o tablonun üzerinden bir şey anlatıyor bize. Diyor ki Hazreti Nuh'u Allahu Teala kıyamet günü sorguya çekecek. Ne diyecek Nuh aleyhisselama ey Nuh şu kavmine kavmi de orada şu kavmine sen risaleti tebliğ ettin mi risalet görevinin gereğini yerine getirdin mi? Nuh aleyhisselam da diyecek ki evet Rabbim onlara hakkı tebliğ ettim. Allah Teala dönecek kavme soracak Nuh'un kavmine. Nuh risaleti size tebliğ ettiğini söylüyor. Nuh size bu risaleti tebliğ etti mi? Nuh'un kavmi diyecek ki hayır etmedi. Bukhari hadisi okuyoruz Bukhari hadisi. Allah dönecek tekrardan Nuh aleyhisselama soracak kavmin. Senin tebliğ ettiğini kabul etmiyor var mı senin şahidin Nuh aleyhisselam diyecek ki var söyle o zaman şahidin kim diyecek Muhammed ve onun ümmeti biz şahidiz biz bunu onun için anlatıyoruz zaten biz şahit oluyoruz şu anda bakın bir şey öğreniyoruz aslında şehadet adına görevimizi yerine getiriyoruz. Ve orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadisin devamında diyor ki biz var ya işte ümmeti Muhammed insanlık içerisinden çıkarılmış en hayırlı ümmet ümmet olarak biz varız ya biz işte şahit olacağız. O gün Nuh'a da diğerlerine de şahitlik edeceğiz. Bu sözün bu hadisin üzerinde çok durulur. Aslında çok söz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem de ben bir başka bir şey söyleyeceğim. Vallahi bilmem. Ne kadar alırız üzerimize şu hadisi alsak üzerimize ödümüz kopması lazım. Sen 950 sene mücadele vereceksin. Sonra kavminle muhakeme edileceksin. Ve Allah sana soracak kavmine tebliğ ettin mi? Kavminde diyecek etmedin sonra şahit getirerek kurtaracaksın. Benim güzel kardeşlerim. Nuh aleyhisselama sorulan o sorular bize de sorulacak. Vallahi billahi bizim işimiz yaş. İsterdim ki size daha güzel tatlı şeyler söyleyeyim ama iş çok ciddi. İslam ciddiyet ister, iman ciddiyet ister ve bu ciddiyet böyle bir sorumluluk yüklüyor bize. Komşularına, akrabalarına, arkadaşlarına, iş arkadaşlarına, yol arkadaşlarına hakkı tebliğ edip etmediğimize dair sorulacağız. Bize kim şahitlik edecek bilmiyorum. Ama bu noktada bir gayrete getirsin inşallah bu sözler bizi. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim bu kadar sözün arkasından dünyadaki cennet ailede Şöyle bir serlevha açmak istiyorum cahiliyeden vazgeçmedikçe saadet yok bir kere bunu bilelim cahiliyeden vazgeçmedikçe saadet yok bir türlü de kurtaramıyoruz kendimizi cahiliyeden kendimizi Müslüman olarak tanımlıyoruz elhamdülillah da inşallah öyleyiz ama o cahili kırıntılar hayatımızdan bir türlü çıkmıyor. Size birkaç tane cahili cümle okumak istiyorum. Cahiliye cümlesi ve çokça kullanılan cümleler. Kızım sakın kendini ezdirme. Kızı eş olarak hanım olarak bir yere gönderirken babanın annenin fark etmez. Kızına eğer böyle bir telkinde bulunuyorsa bunun adı cahiliye sözü. İster hoşumuza gitsin ister gitmesin hakikat bu. Ben yaşamadım oğlum kızım yaşasın. Alın size ikinci cahiliye sözü ben yaşamadım onlar yaşasın biz yoklukla büyüdük onlar böyle yapsın şöyle yapsın bir şekilde sınırsız sorumsuz bir hayat işte o hayatın bizi getirdiği noktada bu. Benim içimde kaldı bari onun içinde kalmasın ta 50 sene önce 40 sene önce 30 sene önce nişanlılıkta yapamamış hanımefendi beyefendi bir şeyi içinde dert kalmış bir şey büyük bir şey ya dünyanın sonuydu zaten yapmadığı için. Onu tutmuş 30 sene içinde içinde 30 sene sonra oğlunu ya da kızını evlendirirken bunu söylüyor. Ne olacak canım ömürde bir kez evleniyoruz. Bir kez evleniyoruz o zaman bir kez evleniyorsak sanki her şey meşru gibi bir defadan hiçbir şey olmaz. Bu da bir cahiliye sözü nişan düğün balayı bilmem ne falan filan e sanki dünyaya bir daha mı geleceğiz Alınse bir cahiliye süzdan. Daha çok söylerim fazlasına gerek yok ama anladınız siz maksadı. Bu cahiliye kırıntılarından kurtulmadığımız müddetçe saadete erişebilmemiz mümkün değil. Kendimizi hiç kandırmayalım sorguya çekerken de bu noktada sorguya çekelim. Ben şimdi size iki tane tablo açacağım kısadan. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızı Fatıma'yı amcasının oğlu olan Ali ile evlendirecek. Ve düğün günü Ümmü e emanet ediyor gelin hanımı diyor ki sen git sakın diyor beni bekleyin ben gelmeyene kadar düğünü sonlandırmayın. Allah Resulü'nün o gün bile işi var kurban olduğumuz işlerini bitirdikten sonra varıyor eve kardeşim nerede diyor Ümmü Eymen diyor ki kardeşin kim? Ali diyor Ali yahu ya Resulallah hem kardeşim diyorsun hem de kızını veriyorsun. Ali benim dünya ahiret kardeşimdir diyor. Ali'yi çağırın diyor. Ali'yi alıyor sağına Fatıma kızı solda ikisinin ellerini tutuyor ve onlara bazı nasihatlerde bulunuyor. Söylediklerini okursunuz kaynaklardan. Ama o söylediklerinin içerisinde Fatıma sen benim kızımsın sakın kendini ezdirme diye bir cümle yok. Böyle bir cümle yok kızım diyor Allah'a itaat et ve meşru isteklerinde kocana itaat et bu var ya bizim kültürümüz bu İslam bu İslam bunu söylüyor bunu konuşuyor bunu bize telkin ediyor dolayısıyla burada bizim alacağımız önemli bir mesaj var İkinci tabloyu Hazreti Ömer'den okuyoruz aradan birkaç sene geçmiş Hazreti Ömer kızı Hafsa'yı peygamber evine gelin olarak gönderiyor o da yine kızının elinden tutmuş kendisinin onun künyesiyle anılıyor biliyorsunuz Hazreti Ömer Ebu Hafs'tır, Hafs'ın babası. Ey babasının annesi diyor sen peygamber evine gelin olarak gidiyorsun. Sakın ha peygamberi üzecek bir şey yapmayasın. Eğer peygamberi üzecek bir şey yaparsan en başta sen beni karşında bulursun. Ne yap yap onu üzme. Ona itaat et biliyor Hazreti Ömer tehlikenin nereden geleceğini orayı da hemen dikkate çekiyor. Ebu Bekir'in kızıyla iyi geçin diyor. Şimdi orada sorun yaşanacağını bir Ebu Bekir'in kızıyla iyi geçin unutma Resulullah onun babasını Ayşe'nin babasını senin babandan daha çok seviyor. Ve unutma Ayşe'yi de senden çok seviyor. Buna göre git buna göre git ki o evin hakkını ödemiş olasın. Şimdi böyle oldu hafsa o peygamber evine gelin ve sonra neler yaptı görüyorsunuz. Allah aşkına benim güzel kardeşlerim ne olur şu kardeşinizi bir rahatlatın ya biraz rahatlatın da ben de bir derin bir nefes alayım. Biz bunları eğer sadece menkıbe olarak okuyacaksak karar verelim bundan sonra okumayalım. Ben bundan sonra ders yapayım size çörek otunun faydalarını. Tırnak kesme ne zaman olur onu onu anlatayım madem biz bunları eğer almayacaksak üzerimize anlatmayalım ya bunları sözü de zayi etmeyelim başka şeyler konuşalım. Eğer biz bunların üzerinden kendimize bir hayat düzeni oluşturmayacaksak eğer bu düzenin içerisinde hayatın bakışı hayata bakışımız değişmeyecekse anlam katmayacaksak bu güzelliklerden zayi ederiz bu güzellikte İnşallah zayi edenlerden olmayalım kızımızla erkeğimizle hepimiz İslam'ın insanı olalım İslam bizi inşa etsin İslam bizi adam etsin biz adam olalım ki dünyayı da adam edelim inşallah İslam bizim ayarlarımızı düzelsin ki dünyanın bozulan ayarlarını da biz düzeltelim inşallah Allah bundan geri koymasın Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha